Bil Lahül Rahmanül Rahim. Alhamdülillahü Rabbi Alameen. As-salatu as-salamu ala siddiqül ve al-Akhirîn. Sidi na ve sana na Muhammed Ve man tabe'hu bi istanin dayemid din. Ama bâdû fâlemû ayyeh al-ıshwan. Fînna iftâl al Allah ve iftâl al-hadiyy Muhammedin sallallahu ve sellem Meşerri al umuru muhteşatu ha ve külle muhteşim bidat ve külle bidatin dalale ve külle dalalatin vesahibehâfîn nahr ve biz seneler muttasil ina Nabiye sallallahu aleyhi ve sallam an nehu fi, rad, fi el Aziz ve müsterim Müslüman kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadisi şeriflerini okumazdan önce evvelen ve hasreten Efendimizin ruhu için, sonra cümle alinin, ashabının, etbaının ervahı için hasreten ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan Sadat ve Meşahih ve Turuk-u ve hülefasının, nüridinin, ruhları için okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için bu eserin içindeki bilgilerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün alimlerin ravilerin ruhları için uzaktan yakından bu hadis-i, hadisi şerif dersini dinlemek üzere gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının, ahbabının ruhları için bizim de Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak var, varmamıza sebep olması için bir Fatiha, üç İhlas Şerif. Mizahına geçmeden önce bu hadis dersimizi Ramazan münasebetiyle bundan sonra öğle namazını takiben yapacağımızı duyururuz. İkintiden sonra çünkü herkes yerine gitmekte, iftara yetişmekte güçlük çekebilir. Uzaklardan gelen kardeşlerimiz var. Ramazan münasebetiyle ve yazın da böyle devam eder. Öğle namazını takiben bu hadis derslerini yapacağız. Yine böyle cumartesi günü. İkintiden sonra değil, öğleden sonra yapacağız hadis derslerini. Allah-u Teala Hazretleri Ramazan'ı cümlemiz hakkında mübarek eylesin. Feyzinden, bereketinden istifade edip Mevlamız'ın rızasına kavuşmayı nasip eylesin. Mukaddimeden metnini okumuş olduğum hadisi şerif bir köpeğin bir kaptan su içtiği zaman ne yapmak gerektiğini anlatan bir hadis-i şerif. Biliyorsunuz hadis-i şerifler alfabet sırasıyla dizilmiştir. Karşımıza çeşitli mevzulardan hadis-i şerifler baştaki kelimenin ilk harfine göre çıkabiliyor. Bu seferki bu mevzuda. Sizden birinizin kabı içine köpek dilini sokup çıkartıp su içerse oradan. Malum onların su içme tarzı o tarzı oluyor. Yani öyle doğrudan doğruya başka mahluklar gibi değil. Onlar dillerini sokup çıkartıp öyle içiyorlar. فَلْيَغْصِلْهُ سَوْا مَرْرَاتٍ O şahıs kabını yedi defa yıkasın. Şimdi burada tabii asırlar önce Peygamber Sallallahu Aleyhi Sellem Efendimiz'in tavsiyeleri Çölde, ilmin, bilginin olmadığı, üniversitenin bulunmadığı, okuma-yazma bilenlerin 20'den az olduğu bir muhitte, ümmi insanların olduğu bir muhitte Peygamber Efendimiz'in her hadisini öyle değerlendirmek lazım. Ne kadar derin, ne kadar sağlam gerçeklere dayandığını anlamak bakımdan. Niye köpeğin böyle şeyi arttığı, necaset sayılmış ve yedi defa yıkanması istenmiş çünkü köpek de, evet, faydalı bir hayvandır, evcildir, koyunlarımızı bekler, evimizi bekler, hassastır, kulakları çabuk duyar, gece uyumaz. Efendim, Bazı faydaları var, o faydalarından dolayı köpek edinmek, beslemek yasak edilmemiş. Peygamber Efendimiz bu gibi sebeplerden dolayı müsaade etmiş. Ama hastalık taşıyan bir hayvan. Hem kendi şeyinde, efendim, yasak e bizzat kendisinde bir takım böyle kurtlar, insanın vücuduna, kaslarının arasına giren parazitler bulunuyor. Hem de kuduz hastası olabiliyor. O bakımdan köpekle ilgili emirler bu tarzda yedi defa kabın yıkanması istemiş. Aynı mevzuda bir hadis-i şerif daha peşinden geliyor. İza vele gal fil inâ'i bir köpek Yine böyle bir kaptan yalayarak su içerse gus ile a merratin yedi defa yıkanır. Ula hünne bit turabı. İlk öncesi toprakla. Yani ilk önce kalaylar gibi hani toprakta şöyle bir oluşturulacak. Ondan sonra böyle olacak. Ve iza velegel hirru gus ile merraten. Ama kedi içerse o zaman bir defa yıkanacak yani köpeğin ne kadar sıhhi bakımdan tehlikeli bir hayvan olduğunu bu hadis-i şerifte açıkça görüyoruz. اِذَا <gülüyor> بِلْ لِيَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَا الْيُحْسِنْ كَفَنَهُ فَا اِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ ف۪ي اَكْوَانِهِمْ وَيَتَزَاوِرُونَ ف۪ي اَكْنَافِهِمْ Bu ikinci hadis-i şerif Enes ibn Malik radiyallahu anh'ten İsna-ı Ceyyid ile rivayet edilmiş. Sizden biriniz kardeşinin son vazifesini, teçhiz ve tekvinini yapmakla vazifelendirilmiş ise onun kefenini güzel yapsın diyor Peygamber Efendimiz. Yani o kefenleme, teçhiz işi ne kadar nasıl yapılması mümkünse o kadar güzel tarzda efendim kumaşlarını, efendim, kefen bezini, kokulamayı, temizlemeyi vesaireyi güzel yapsın. Fe innahum yub'asuna fi eknafihim. Çünkü onlar kefenleriyle kalkacaklar. Sur'a üflendiği zaman kabirlerinden kefenleriyle kalkacaklar. Ve yetazaveruna fi ekvalihim. Birbirlerini kefenleriyle ziyaret edecekler. Kabir ehlinin birbirlerini ziyarete haktır diye bir başka hadis-i şerifte önceden geçmişti arkadaşlarımız hatırlarlar. Iz bahu Fekulü Bismillahi. Allahumme meleke ve ileyke hakiki akika tu Bu hadis-i şerif Hazreti Ayşe validemizden akika kurbanıyla ilgili. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir kimsenin çocuğu doğduğu zaman onun için kurban kesilip ziyafet verilmesini tavsiye buyurmuş. Bu kurbana akika kurbanı derler. Bu hadis-i şerifte de yine bu akika kurbanı ile ilgili tavsiyesi Efendimizin buyurmuş ki izbehu alesmihi bu aldığınız koyun keçi neyse kurbanlığı onun ismini zikrederek kesin. Yani şu doğan çocuğun akikasıdır diye ismini tayin ederek kesin ve deyin ki fekulu bismillahi Allah'ın adıyla başlıyorum. Allahum leke ve ileke. Ya Rabbi bu kesme senin rızan içindir. Başka bir maksatla değildir. Sırf sen razı olasın diye onun için kesiliyor. Ve ileke hepimizin dönüşü varacağımız senin huzurundur. Senin huzuruna geleceğiz. Rızana uygun olarak yaptığımız şeylerden yapmadığımız şeylerden hepsinden hesaba çekileceğiz. Bu senin içindir ya Rabbi. Biz de sana geleceğiz manasına. Yahut da bu senin için kesiliyor. İstediklerimizi vermekte sana aittir ya Rabbi. Bu hakikası kesilen bebeği hayırlı ömürlü eyle. Onu cehennemden azade eyle. Bu kesilen kurbanın kanı, kanına, eti, etine, kemiği, kemiğine feda olsun da cehennemden azatlığına vesile olsun diye temenni ediliyor. Onu dileriz senden sen de onu ihsan edersin diye o manaya gelmiş oluyor. Hazihi hakikatu filanın bu filancanın hakikasıdır ya Rabbi diye eklensin buyurmuş. Üzurullah'a inde küllü hacerin ve şecerin. Bu da Ata ibn Yesar radiyallahu rivayet edilmiş Ahmed ibn Hanbel'de zikredilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz zikri tavsiye ediyor. Nasıl diyor? Nasıl buyurmuş? Üzgürullah. Allahu Teala hazretlerini zikrediniz. Inde küllü hacerin ve şecerin. Her taşın ve ağacın yanında. Yani geçerken yürürken böyle bir taşın bir ağacın yanına geldikçe hep Allahu Teala hazretlerini zikrediniz. Bunda zikre devam hususunda şiddetli bir tavsiye var buyurmuş Şâriş hocamız, Hâzâ hissun şedîdün alâ lüzûm zikre, zikri, ve cehren, gerek gizli, gerek aşikâr, hadaran ve seferen, gerek seferden, gerek mukim iken, kalben ve lisanen, gerek gönülden, gerek dille, böyle zikretmenin, çok çok zikretmenin lüzumuna dair hadisi i şeriftir, buyurmuş. Bir başka hadisi şerifi de şerhte almış, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Üzgürullah'a zikren Hatta yekûlul münafikûn hatta yekûlel münafikûn inneküm turâûn Allah'a o kadar çok zikrediniz ki münafıklar sizin halinizi anlamayan size suizanla bulunan o kötü fesat kalpli kimseler desin ki ya bu mürayelik yapıyor nedir böyle aşikâr aşikâr filan diye diyecek kadar yani çok zikredildi. Öyle deseler bile aldırmayın. allah Teala Hazretleri çok zikredin. Üzgürullahe zikren hamilen. İkinci hadis-i şerif ile zikirle ilgili. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Allahu Teala Hazretlerini hamil zikir ile zikredin. Hamil hı ile böyle bir zikir ile zikredin. Yani alçak aşağı devzikle izhikledim. Kıyda vemez zikrül hamilu bu zikri hamil nedir ya Resulullah diye denildi kendisine. Buyurdu ki kale ezzikrul kafiyur. Gizli zikir. Yani kimsenin anlayamayacağı tarzda yavaş yavaş Allah Allah diye efendim veyahut Allahu Teala azametlerini diğer esma-i hüsnasını diliyle söyleyerek, kalbiyle içinden söyleyerek böyle zikretmeyi tavsiye etmiş. burada uzun bir bahis açmış Gümüşhaneli hocamız zikri hafimi zikri cennimi eftaldir. yani oturup da aşikara Allah Allah Allah diye veya ala ilahe illallah diye yüksek sesle zikretmek mi daha iyi yoksa sessiz sedasız zikretmek mi iyi diye bu hadisi şeriften ve buna benzer hadisi şeriflerden çıkartıldığına göre gizli zikir eftaldır. Buna, buna rağmen eğer bir namaz kılanı rahatsız etmek, aklını karıştırmak, uyuyanı uyandırmak veya daha başka bir tehlike, bahis konusu değilse o zaman cehren Allah Allah diye yüksek sesle yapmanın da faydalı olduğunu söylemiş ulemamız. Çünkü daha çok aza kullanılıyor zikri cehri de, aşikare zikirde göz göz, kulak, din hepsi birden iştirak ediyor zikre. O bakımdan o uygun olur. Hem onun tesiri daha fazladır. Gönülden havatırı def eder diye de açıklama yapmış. Demek ki duruma göre mümkünse gibi olmasın diye içinden insanın zikretmesi lazım. Ama tek başına olduğu zaman yalnız olduğu zaman şöyle neşe, neşe ile yüksek sesle de kendisi zikredebilir. Bu hususta öyle ama işte duruma göre birisi daha üstün olur, daha fazileti olur buyurmuşlar. <gülüyor> Üzkürül mevte fi salatike ve inner recle ila zekerel mevte fi salatihi la en yuhsina. Ve salla salate reculun la yazun en yusalliye salaten gayraha ve iyake ve küllü emrin yu'tezeru minhu Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hasen bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz namaz kılma hususunda bir tavsiyede bulunmuş. Buyuruyor ki: "Bir kürül mevtefi salatiken namazında ölümünü düşün." namaz esnasında, namazda, namaz kılarken ölümünü düşün. Çünkü ölümünü düşününce فَإِنَّ الرَّجُلَ اِذَا ذَكَرَ الْمَلْتَ ف۪ي سَلَاتِهِ namazı esnasında, namaz kılacağı zaman ölümünü düşünen insan لَحَرِيِّنْ <gülüyor> daha layıktır, en يُفْتِنَ namazını daha güzel kılması uygun e, kılar yani öyle düşündüğü zaman ve şöyle kılsın namazı وَسَلَّى صَلَاتَ رَجُلٍ لَا يَزُمْنُ اَنْ يُسَلِّيَ صَلَاتًا غَيْرَهَا Bir kere daha artık namaz kılamayacak bir insanın namaz kılışıyla kılar. Yani güzel yapar namaz kılmasını ve kılarken ölümü, artık ölüm gelecek bundan sonraki vakti yetişmeyeceğim diye ne ı Mevla'ya canı gönülden bütün gönlünü vererek içten tazarru ve niyaz ederek namaz kılar buyurmuş. Bu hadis-i şerifte son cümlesinde de ve iyye tevekkülü emrilü tezerü minhu aman sonunda özür dileyeceksin. Her işten kendini kolla sakın çekin. Sonunda madem özür dilemek var, başında yapma o işi buyurmuş. Şimdi bu hadis-i şerif bana şeyi hatırlattı. Hatemi Esam rahmetullahi aleyh namazı nasıl kılmak gerektiğine dair bir tavsiyesi var. Diyordu ki, namaz kılacağım zaman bir kere abdesti güzel alır. Çünkü namazın hayırı, bereketi abdesti dikkatli almaktan başlar. Abdesti dikkatli almazsa, üstüne başına sıçratırsa, et, et, et, uzuvlarını güzel yıkamazsa onların hepsinin zararı olur. Oradan başlıyor şey. Fatih Camii'nin avlusunda da şadırvada yazmışlar ki, birçok insan namazın buradan başladığından gafildir. Halbuki namaz şadırvanda başlıyor. Orada güzel abdest alacak ki ondan sonraki namaz da güzel olsun. Güzel abdest aldıktan sonra şöyle bir müddet oturur ölümü düşünürüm diyor Hatemi Esam Hazretleri. Bir müddet oturup ölümü düşünürüm. Ondan sonra kalkarım namaz kılma. Bu kıldığım namaz en son namazdır. Bir daha namaz kılamayacağım diye düşünürüm ve Kabe-i Müşerrefe'yi karşımda ...görüyor gibi hayal ederim. Efendim ayağımın altında... ...sırat köprüsünü düşünürüm. Cehennemi düşünürüm. Arkamda Azrail aleyhisselam... ...işte namazı bitirir bitirmez... ...ver bakalım emaneti diyecek... ...canımı alacak diye düşünürüm... ...diye böyle tasvir ediyor. Böyle namaz kılarım. Gözyaşı ile korkarak... efendim ...ağlayarak huzur içinde... ...namaz kılarım diyor. Yine de bilmem ki Mevla kabul etti mi... ...etmedi mi diyor. Demek ki hadis-i şerifi güzel hazmetmiş ülemamız. Hayatında tatbik etmişler. Onların adetlerini önce duyuyoruz. Filanca Allah şöyle yaşamış, böyle yapmış diye. Sonradan hadisleri okudukça bakıyoruz. Hepsi bir hadis-i şerife dayanıyor hareketlerinin. İşte burada da o mübareğin şeyi çıktı. O Hatem-i Asam'ı biliyorsunuz. Asam sağır demek. Sağır Hatem. Adı Sağır Hatem. İnsan kendisine kör veya sağır veya topal veya bir kötü sıfat verilmesini istemez ama o kendisine sağır dedirtmiş. Neden dedirtmiş? Kadının birisi huzuruna geldiği zaman sıkıntısından, üzüntüsünden, fazla telaşından bir kabahat işlemiş. Artık kıpkırmızı olmuş kadın. Eyvah ne ettim diye bir sesli bir kabahat olmuş. Ama... O anda hemen bu Hatem-i Esam Hazretleri anlamış onun üzüleceğini, çok fazla üzüleceğini. Evladım uzakta durma demiş, yakın gel demiş. benim kulağım çok ağır işitir de demiş. Biraz şöyle yakın geldimiş kadın biraz ha, yaptığım, çirkin çıkarttığım çirkin ses duyulmadı filan diye. Biraz rahatlanmış, efendim işte bir şey söylemek için gelmiştim filan. Daha bağır, daha bağır demiş, duymuyor kulaklarım demiş, hele şöyle yakına gel filan demiş. Ha bu hoca efendi çok ağır kulakları, çok ağır işitiyor benim kabahatimi duymamıştır filan diye kadın iyice rahatlamış. Efendim bağıra bağıra derdini söylemiş. İşte şöyle bir meselem var buna ne dersiniz diye. Ondan sonra cevabını almış gitmiş. O kadın vefat edinceye kadar o mübarek sağır taklidi yapmış. Üzülmesin diye. hatem Asam öyle bir mübarek kimse. Çok menkabeleri var. Allahu u Teala Hazretleri şefaatine nail eylesin. Veli, mahbub kullarını ve diğer hadis yerine geçelim. Demek ki namazı bir daha şey yapalım. Namazı kılarken ölümü düşüneceğiz, ölüp bileceğiz. Mevlamızın huzuruna varacağız. Kabir var, cennet var, cehennem var, sırat var, hesap var. Efendim hasımların efendim gelip insandan hak istemesi var. Her şeyi böyle düşünüp bu dünyanın fani olduğu andayım namazı öyle kılacağız demek ki. Sonunda özür dileyeceğimiz işi yapmayacağız. Yani kusur işlememe çalışacağız. Kusurlu yapmamaya gayret edeceğiz. Ve yaptığımız ibadete kendimizi vererek yapacağız. Mesela namaz kılıyoruz, güzel kılacağız. Birisi geçmiş şeye, imamlığı Allahu Ekber demiş. Biraz sonra bir daha Allahu Ekber demiş. Bir daha Allahu Ekber demiş. Ya demişler ne oldu? Niye böyle iki üç defa ne yapayım demiş. Allahu Ekber dedim, gözümün önüne gelmedi Kabe'yi müşerrefe demiş. Yani demek ki nasıl kılıyor ki allah Ekber der demez kendisini böyle Kabe İbn-i karşısında gibi görüyor. O hal olmayınca olmadı diye yeniden iftihar tekbirini almış. Öyle kılmışlar. Biz de namazlarımızı öyle kılalım. Bu Ramazanımızı öyle inşallah oruçlarımızı dikkatli şekilde tutalım. Çok önemli bir husus var. Arkadaşlarıma başka vesilelerle de ifade etmiştim. Oruç tutmak sadece aç ve susuz kalmak değildir. Güzel huy da çok önemli. Yalan söylemeyeceksin, gıybet etmeyeceksin, kalp kırmayacaksın, parama bakmayacaksın, her azanı koruyacaksın. Yani gözünle geçen kıza, kadına bakarsan olmaz. Kadın da erkeğe bakarsa olmaz. Sevabı bidi verir. Dilinle başkasını incitirsen olmaz. Yalan, dolan, küfür, gıybet, dedikodu, olmaz. Kulağınla çalgı, türkü bir taraftan oruçlusun, olmaz. Her aza ile dilden, edebe riayet ederek, ahlaka riayet edilerek oruç tutulacak. Her ibadeti böyle özene bezene yapalım. Kabul olmayacak olduktan sonra, boşuna zahmet olduktan sonra, bir kıymeti yok ki, mutlaka en güzel tarzda kabul olmasını temin edecek tarzda şey yapalım. Çünkü bazı insanların akşam neyin kârı olmayacakmış hadis Şerif'te Peygamber Efendimiz buyuruyor ki akşamleyin kârı aç ve susuz kalmaktan ibarettir bazı oruçluların. Yine de bak orada da bir nükte var. Daha önce de söylemiştim. Hiç kârsız demiyor. Çünkü aç durmakta bedeni bir fayda da var. Vücut rahatlıyor, mide rahatlıyor, dinleniyor. Akşama kadar insan orucu böyle iyi tutmazsa aç ve susuz kaldı ama gözüne, diline, eline hakim olamazsa o zaman sevabı kalmıyor ama işte aç ve susuz kalmaktan başka bir ecri olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Gene vücuduna vücuduna bir sevabı bir faydası var. Yağları eriyecek. kiloları azalacak. Yani o tarafında gene ifade etmiş oluyor. Onun için her işimizi güzel yapalım. Bu Ramazan inşallah bizim halka tam böyle iyi kul olma ayımız olsun. Bundan sonra artık öyle gafil cahil değil de olgun, haz, kamil Müslümanlar olarak Allah'a kulluk etmeyi öğrenelim bu ayın içinde. Az zin finnasi enne menkane ekele felyasum, bakiyete yevmihi ve menlem yekun ekel felyasum ve fe innel yeme yevnu aşura. Bu hadis şerif de bu halde tümizde Müslüman'da Ahmedim olan bir hadis şerifdir. Peygamber Efemiz. Aşure günü orucundan, yani Muharrem'in onunda tutulan oruçtan bahsederek buyurmuş ki, ezzin finnasi, insanların arasında seslen, duyur, ilan et. Enne men kâne ekele felyasun bakiyete yermi. Şimdiye kadar bir şeyler yemiş içmiş olan varsa bile, bundan sonraki vakkini gününün bir şey yemeyip oruç tutarak devam ettirsin. Ama ve gün ekel, Hiçbir şey yememiş olan da varsa gene o da oruç tutsun. Çünkü bugün yevmi i Aşure, Aşure, günüdür diye aşura gününde oruç tutmayı bu tarzda tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. Ramazan orucu biliyorsunuz hicretten sonra Bedir Harbi'nden bir ay kadar önce Şaban ayında farz kılındı. Hicretten sonra ikinci hicri yılda farz kılındı. Ondan önce Peygamber Efendimiz her ayda 3 gün oruç tutmayı tavsiye ederdi. Aşure gününün orucunu tutmayı tavsiye ederdi. Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesinden de hatırlarsınız ki sizden önceki ümmetlere farz kal kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Ta ki takva ehli olasınız buyuruyor. Eski ümmetlerden de oruç tutarlardı. Bilhassa Nasraniler ve Yahudiler onların da oruçları vardı. Nasrani'ler, oruçların zamanını değiştirmişler. Zamanını değiştirdik, kabahat oldu diye başına sonuna gün eklemişler. Allah-u Teala Hazretlerinin istediği günde tutmamışlar da rahat bir mevsime kaydırmışlar oruç tutmayı ve bir hata işledik, ona kefaret olsun diye on gün başına eklemişler. On gün sonuna eklemişler, elli gün haline getirmişler oruçlarını. Bozmuşlar yani. Hem ilave etmişler. Onun için Geçen gün tabiinden bir alimimizin yani Asabi kiramdan sonra gelmiş olan ölemaden bir zat-ı muhterem diyor ki: Yembişek orucunu tutmayın. Çünkü Nasraniler bak başına sonunda ekleyerek bozdular şeyi, oruçlarını biz bozmayalım. Yembişek orucunu öyle tutmayın. Ramazan niyetiyle Ramazan'da tutarsınız, hilal görünce tutarsınız. Bayramın hilali görünce bitirirsiniz. Öyle Şeyli, aşırı şeylik yapacağız diye ibadete ilave katmak da doğru değil diye söylemiş. İşte aşura günü orucunu tutardı Peygamber Efendimiz. Yahudiler de tutmuşlar. Çünkü Musa aleyhisselamın firavundan kurtulduğu gün, Nuh aleyhisselamın tufandan kurtulduğu gün diye bir hatırası olduğundan o günde oruç tutulmuş. Tabii onlar bizim peygamberlerimiz, biz onlara ötekilerden daha sıkı bağlıyız, daha ciddi bağlıyız. Tam Allah Teala Hazretlerinin rızasına uygun tarzda biz onların yolundan daha güzel gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Inne evlen nasip bir İbrahim elle zine ve hazenle İbrahim ﷺ ne sahip çıkmaya çalışıyorsunuz ey Yahudiler, ey bilmem Hristiyanlar. İbrahim Aleyhisselam'a en yakın olan, en dost olan, en onun güzelce yolunda giden bu peygamberdir diyor. Yani peygamber Efendimiz. Onun için biz onların hepsine daha yakınız. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin içindeki ahkam, hepsinin ahkamını toplamıştır. Bizim, bizim dinimiz hepsine hürmeti emretmiştir. Biz hepsinden daha iyi durumdayız. Yani bozuk taraflarını atıp aslına bağlanmış durumdayız. Aşire günü de gelince inşallah bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasını ekleyerek onlardan biraz onlara muhalefet ederek o günün o gününde inşallah tutarız şimdiden niyet edelim o sevabı kazanmaya. Madem bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz böylece tavsiye etmiş. Üzüneli en uhaddisa an melekin min melaketillahi teâlâ min hameletil arşı ma beyne şahmeti Üzünnihi ila atikihi meselete seb'imiyeti am. Bu hadis-i şerif sahih bir, rica, ricali sahih olan bir hadis-i şeriftir ki Cabir İbni Abdullah'tan rivayet edilmiştir. Ebu Davud'da mevcut. Bana müsaade olundu ki size Allah'ın Allah, Allah Teala Hazretleri'nin meleklerinden bir melek hakkında birkaç söz söyleyeyim. O melek arşın taşıyıcısı olan meleklerdendir ve o kadar büyüktür, o kadar azamet sahibidir ki kulağının memesi altındaki yağ kısmı ile omuzu arası 700 yıllık yoldur diye büyüklüğünü böyle ifade eylemiş Peygamber Efendimiz. Malum dünyamızın etrafını semalar çeviriyor, yedi kat sema. Birinci kat semayı Allah-u Teala Hazretleri yıldızlarla donatmış. Bu ifadeden anlıyoruz ki bütün bu yıldızların olduğu yer birinci semadır. Bunun arkasında altı kat sema daha var. Artık azametini düşünün. Sırf, sırf samanyolu yıldız kümesinden uzaklaşmak için bir uzay gemisine binsek ve ışık hızıyla seyahat etsek 20 bin yıl yol gitmek lazım geliyormuş. Bu samanyolundan dışarıya çıkmak için. 20 bin yıl. Yani biz içine girsek, biz öleceğiz de o 20 bin yıl geçecek. Ne kadar büyüklüğünü düşünün. E tabi bu 7 kat semayı Allah Teala Hazretlerinin kürsüsü ihata ediyor. Arş da kürsüden daha büyük. Kürsü arşın yanında küçücük kalıyor. Bana müsaade edildi ki Allah'ın meleklerinden bir meleği hamele-i arş olan arşı taşıyan meleklerden bir meleği size bildireyim, onun hakkında bahis edeyim. Bu melek o kadar büyüktür ki iki ayakları en aşağı yer tabakasındadır ve boynuzları arşı taşır. Ve alâ talmihil arşı. Boynuzları üzerindedir arş. Onun kulağının memesi ile omuzu arası kuş öçüşü ile 700 700 yıldır. Bu melek serti ki bu haykırık hayfik cümle. Ya Rabbim sen nerede olursan ol her yerde her türlü noktadan münezzeh ben seni, Her türlü noktadan, noktan e, eksiklikten, kusurdan, nafsıktan, kendi hederim senin şanın yücedir. Hiç eksiğin nokta yoktur. Her bakımdan, her sıfatında kemal sahibisin. Ya Rabbim diye böyle tesbih eder. Buyuruyor Peygamber peygamberefendiye. Bunları tarafı geldiği için bu hadis-i şerifleri söyledik. Allah-u Teala Hazretlerinin azametini düşünelim diye Resulullah söylemiş, bizden hafif ettik. bil be'se Rabben nâsi işti en teşkâfi la şifâe illa şifâıs şifâen la yugâdir <gülüyor> sakamâ. Bu hadis-i şerif Ahmet ve Ebu Davud'da İbn-i Mazi'de geçen bir hadis-i şeristir. Dua, şifa talebi istiva eden bir duadır. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki evet. Ya Rabbi hastalığı def et, gider. E, Nasi, ey insanların Rabb'ı, ey insanların yaratıcısı olan Rabbim, bu hastalığı def et. Iş en teşrafı şifa ver. Şifa çünkü şifa verici sensin. لَا şifa اِلَّا e شِفَائِفْ şifa senin şifandan gayri şifa yoktur. Yani sen şifa verirsen bir hasta şifa bulur, vermezsen hiçbir ilaç, hiçbir tedavi kar etmez. Ne olacaksa olur. Şifa sendendir. Şifa اَلَّا يُغَادِرِ سَتَمَنْ Hiç hastalık bırakmayan efendim bir şifa ile bu hastalığımıza şifa ver diye böyle dua etmiş Peygamber Efendimiz. Bu duayı hatınızda tutun. Sizde Peygamber Efendimizin şifa isteme duasıdır diye söylersiniz geli gelince. Ezhi bilme'e Rabb al-nas şafi la şifa illa takama. Du'a bu. Peygamber Efendim'in bu duayı yaptığı için Hazreti Ayşe Validemiz Peygamber Efendimizin vefatı hastalığında baş ucuna gelmiş de elini tutmuş ve bu dua gibi dua etmek isteyince peygamber efendimiz elini çekmiş ve yani dua yapılmasını istememişse duyurmuş ki Allah'ım mağfirliğe, Ya Rabbi sen beni mağfiret eyle ve ceal mi ala beni refîk-i ile beraber eyle duyurmuş böyle dua etmiş bir de baktım ki diyor ruhu olmuş peygamber Efendimiz. demek ki en son anda göçme vakti geldi diye böyle dua yapmıştı. istememiş Hazreti Ayşe validemiz. İzheb fenzur ileyhâ fe innehû ahra en yüedkime beyneküvâ. Bu hadis-i de nişandan bak evlenmek isteyen kimselere bir karşıya. Peygamber Efendimiz rivayet eden kimseye buyurmuş diye git o kıza bak. Evlenmek isteyen kimseye bak. Tabi kaç göç var. Kadın ayrı, erkek ayrı, alem var, selamlık var, sesettür var, örtünme var ama Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Git ona bak. Çünkü böyle yapman aranızdaki sevginin devamı için daha uygun. Görmezsin ondan sonra e, mırın kırın edersin evlendikten sonra yapılmış olan yuvayı bozmak durumuna düşersin. Başından gör diye buyurmuş. Bu hususta başka hadisi şerifler de var. İnanaleyh bir kimse evleneceği kıza bakabilir, bir kızla evleneceği erkeğe bakabilir. Ama burada bir açıklama yapmış, mümkünse, istemeden önce sessizce bakarsa erkek daha iyi olur diye. Hakikaten de bir kıza insan gidip bakıp da ondan sonra arkası gelmezse kız üzülüyor. Yani geldi, arkası çıkmadı diye bir üzüntü oluyor. O bakımdan önce bir sessizce görüp de niyeti iyice şey yaptıktan sonra, şey yaparsa daha uygun olur. Birisine git bak demiş de yok bakmam demiş utandığından Peygamber Efendimiz'e itiraz yolu değil de hani bakamam gibilerden, ayıp olur gibilerden yok bak diye bu hadis-i şerifi böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. İzheb hep fil nâsi ennehu men şehide la ilâhe illallah mukinen ev nuhlisan felehul bu hadis-i şerif de çok müjdeli bir hadis i şeriftir. Bir de güzel e, hatırda kalacak Hz. Ömer'in kıstası var arkasında. Peygamber Efendimiz raviye buyurmuş ki, ravi belki Ebu Hureyze radıyallahu anh. Ona demiş ki, başkası da olabilir diyor. Git, Fenadi seslen, çağır, nida et. Hinnâti insanların içinde lida tek ennehu men şeyde illa ilahi illallah mukinan yakin ile sağlam tereddütsüz bir iman ile evruhlasan ve azluh muhlisan, halisane muhlisane bir tarzda Allah'ın tek olduğuna la ilahi illallah olduğuna kim şehadet ederse dakhale cennet cennete girer diye seslen müjdele insanları demiş peygamber Efendimiz onun için insan La İlahe İllallah dedi mi cennete hak eder, cennete girer bu hadis-i şerif ve bunlara benzer hadis-i şeriflerde böyle, e, bu haber böyle. Yalnız bir hikayesi var ki Peygamber Efendimiz bir hadika'ya, bahçeye girdi, kuyunun kenarına oturdu. Uzun bir hadis-i şeriftir, Ebu Hüreyre radiyallahu anh yanında idi, ona dedi ki git, Kimi görürsen, karşılaştığın kim ise, onun cennetlik olduğunu müzdere. La ilahe illallah diye kabul eden, o kimsenin cennetlik olduğunu, kim la ilahe illallah diye halisane söylerse, cennetlik olacağını müzdere dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh, bahsede çıktı. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş. <gülüyor> Dışarı çıktı ama, tesadüfe bakın ki Allah'ın hikmeti, tabii tesadüf değil, hikmet var. Bakıyoruz ilk karşılaştığı şahıs Hazreti Ömer oldu. Hazreti Ömer boynu posu celadetli efendim bir bahadır kimse idi. boynu bir kimseydi. Hazreti Ömer'e dedi ki ya Ömer kim halisane muhlisane la ilahe illallah dersin cennete girersince Hazreti Ömer iki kolunun arasına bir patlattı. Yani göğsne vurmuş demek. Beyne yedek diyor öyle ikisi arasında bir vurdu. Öyle vurdu ki arkası üstü oturduğu yere. Ayaktaki Ebu Bire'nin de yanlarında oturdu. O da tabii tüm Resulullah öyle yap dedi. Söyledi. Buradan da böyle bir vurma hadisi. Önce dön gitti, Ya Resulullah Hazreti Ömer bana böyle yaptı diye onu anlatırken Hazreti Ömer de arkadan geldi dedi ki Ya Resulullah böyle şey yaparsa, ıı, hep, hepsi güvenir bu insanlar. Salih amel işlemezler, namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, ibadet etmezler. Ben la ilahe illallah dedim, cennete gideceğim derler diye, böyle bir fikrini söyledi. Ondan dedi, şey yaptım dedi. Peygamber Efendimiz de onun o şeyi peki ki, فَقَالِهُمْ Yani Burak'ta salih amel işletimler sonra şaşırıp şeytana uyup da namazlarını, ibadetlerini terk ediverirler. Bazı cahiller çıkar, işte canım la ilahe illallah dedim ya cennete gireceğim nasıl olsa diye düşünürler. Evet cennete girecek ama, la ilahe illallah diyen cennete girecek ama hataların, cezaları çekildikten sonra. Doğrudan doğruya cennete girmek varken cehennemde yandıktan sonra girmek tabi onun gibi olmaz. Cehenneme insan düşmeye görsün Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz لَا بِس۪ينَ ف۪يهَا ayet-i kerimesine de uygun. Bir insan cehenneme girdi mi ahkaben kalacak orada. Ahkab ne demek? Birkaç hukup demek. Hukup ne demek? 80 küsur yıla bir hak, hukup derlenmiş Araplar. Birkaç 80 yıl kalacak. Şimdi cehenneme bir düşen insan birkaç 80 yıl kalacak. İki tane olsa hukubeyn derdi Araplar. Kesmiyet sigatı var. Yani. İkiden fazla. Demek ki en aşağı üç veya beş veya daha fazla. Üç tane olsa üç kere sekiz yirmi dört, iki yüz kırk yıl kalacak. Fakat işin kötü tarafı, bu iki yüz kırk yıl dünya yılı değilmiş, ahiret yılıymış. Ahiret yılında da zaman biraz değişik. Ahiretin bir günü bizim bin yılımız kadar. inne يَوْمَنْ اِنَّ رَبِّكَكَ اَلْكِ سَنَةٍ مِنْ مَا جَعُدُونَ O zaman bir yıl üç yüz altmış gün. Efendim bir günü de bin sene gibi, üç yüz altmış bin Sene ediyor bizim senemizde ahiretin biz şeyi senesi. E, 240 ve 360 binin çarparsanız 90 milyon sene ediyor ki insan ayağı kayıp da bir cehenneme düştü mü Allah korusun cehennemden azad ettiği, ettiği, beri ettiği kullarından eylesin. orada artık 90 bin yıl yanıp yanıp böyle çıkacak çıkacak ama yanıp yanıp çıkacak. O bakımdan. Yani insanın La İlahe illallah deyip de güvenmemesi lazım. Talih amelleri isteyip bu ahiret cevaplarını e, kazanmaya çalışması, dünya nimetinden, hayat fırsatından istifade edip Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna böyle cehenneme düşmeden gitmeye gayret etmesi lazım. Ama yine de bu büyük bir müjdedir. La İlahe illallah diyen, hadis muhdis, içinden inanarak böyle diyen kimse cennete girdi diye ve rabbim cümlemizi ehli cennetten eylesin. Amma cehenneme düşmeden cennete girenlerden eylesin. Rızasına vasıl eylesin. Rızasına uygun ömür sürüp salih ameller işlemeyi cümlemize nasip eylesin. Fatiha. Eyyi <Sessizlik> dillallah. <Sessizlik> la illallah. Eyyi dillallah. La illallah. Eyyi dillallah.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 Olmak elgât müdim, Muhammed Rəsulullah sabrınla Allahın ayetləri kendi dinat, Allahümme Fatiha Lâ seyyidi muhammed bin Nebi'nin Sindir ve âyâ Lâ ad-di-hîhen Kahdi-hîhen Ahadı Allahü Tanrı. ve ve nam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 ve teccibelahâ rabbuhâ biqabûlin hasenin sırna mesâle. <eylehi> evet. Hasıl olan icr-u mesûbâtı evvelen ve haseten efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi acilane, gide ve sellem efendimize. Hazizanenâtane gıda ve hediyeleri şu anda vasıl edildi. Evet. Onun cümle âlinin ashabının etbaanın ruhlarına ikram edildi gayr enbiya ve nürferin ve cümle evliya Allah'ın ruhlarıyla birlikte hasleten ümmet-i Muhammed'in mürşid ve müretileri olan evliyaullah'ın saadatımızın, meşayisimizin ruhlarına Ebu Zeyt-i Sıddık ve siren, bize kadar güzeran eylemiş olan cümle büyüsümüzün, ulemamızın, meşayisimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik bu akıleyi. Hasleten hakim kardeşimizin geçmişleriyle bütün cemaat kardeşlerimizin ve ihvanımızın da ahirete intikal eylemiş olan ana, baba, nine, dede, kardeş, evlat vesaire, ahbab ve akraba ve dostlarının ruhlarına da ayrı ayrı hediye dedik vasıl eyle. <Gülüyor> ya cümlesinin kabirlerini, tüm nur ruhlarını, tüm hediyelerimizden şu mübarek günlerde haberdar ve memnun ve mesurur eyle. <Gülüyor> Derecelerimizi de onların âlâ ve onların derecesine ala ve tamir örneği, Dünya ve Ahiret'in bildiğimiz, bilmediğimiz hayırlarına bizleri ve onları naile Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi mahkar Ya Rabbi, okuduğumuz hadimlerin her haddin sonunda bir mahkul dua vardır. Arkasından yaptığımız duaları kabul eyleyiz. bizi Dünya ve Ahiret'in saadetine mahkar edin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenip onlara, ona tabi olmayı bize nasip eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini öğrenip ona uygun yaşamayı bize nasip eyle. İnsanların bozulduğu zamanda Peygamber Efendimizin sünnetine uyanlara yüz şey sevabı var. Bizi o sevaplara nail eyle. Kıyamete kadar bir grup insanın din-i -din İslam'a bağlı halis, muhbi Allah yolunda çarpışıp çalışıp, çalışıp dine hizmet edecek olduğu hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Ya Rabbi bizi o zümreden eyle. Dini hizmet edenlerden eyle. Ümmeti Muhammed'e hayırlı olanlardan eyle. Mallarımızla sadaka-i cariyeler, hayırlar yapmayı nasip eyle. Vücudumuzla ilmimizle, Ümmeti Muhammed'e hizmet etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi içimizi dışımızı türünür eyle. Gönüllerimizin karasını, kasvetini giderip, İçimizi de şeb-i ile. Ya Rabbim, gönüllerimize marifetullah, ihsan eyle. İmanı kamil ve yakini sadık sahibi eyle. Bizleri la ilahe illallah kelimesiyle dünyaya getirdiğin gibi bu kelime üzerine şu camilerde toplayıp kendine ibadet edecek gibi son nefeste de bu kelimeyle ruh teslim etmeyi bizlere nasip et. Ya Rabbim, son nefeste imanımızı sakla. Ya Rabbi, şeytana nefse uydurma, dünyanın bilmediğimiz tehlikelerden benşerlerinden, ahiretin tehlikelerinden, şerlerinden bizleri en niyette eyle. Devi eyle. Dünyanın ve ahiretin bilmediğimiz hayırlarına bizler nail eyle. Ya Rabbi, cevcelerimizi, ailelerimizi, zürriyetlerimizi de hayırlı kimseler eyle. Has, Halis sadis, namil ve eyle. Ya Rabbi, biz öldükten sonra arkamızdan evlatlarımızın, cürdiyetlerimizin, dostlarımızın da güzel hakkında böyle hayır dualar etmelerini nasip eylesin. Evlatlarımızı güzel terbiye etmeyi nasip İslam'ın güzel öğretmeyi onlara, bizlere, bizlere nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi, bedenlerimize sıhhat afiyetler ihsan ile. Hastalarımıza şifalar ver dertli olanlarımızın dertlerine şu mübarek günler hürmetine devalar ıksan edin. Müşkil işlerimizi asan eyle. Her işimizin önümüzün sonunda hayırlı. eyle. Ya Rabbi cümlemizi helal hayırlı rızıklarla mergüt Helallerin sayesinde haramlardan müstehini eyle. Kendinden gayrının önünde boyun bütüp el açtırmak. Kimsenin önünde hor delil eylemek. Kimsenin karşısında mağlup ve mahcup eylemek. Ya Rabbi Sualarımızı Esma-i İslam hürmetine, habib i ecib Muhammed-i Mustafa hürmetine, şu mübarek Ramazan ayı hürmetine, okunan hat Şerif hürmetine lütfen ve keremen kabul eyle, dünya ve ahirete dair direklerimize düşen nâil ile, kabirlerimizi furnûl ile, sırat yıldırım gibi geçenlerden eyle, Cennette ilk girenlerle dahil olanlardan eyle. Cennet işte Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Cennette Kemal-i Bağat Kemalini ayet 14 günü seyreden bizi görenlerden eyle. Sıhır ve te fatiha